Alhamdulillah Rabbil Alamin hamden kâhiren, tabiye mubarek en Fih, kema yemberi lil Jalal ve cihhi ve lil Azime Sultanih, asalat ve selam ala. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin hamden kesîran tayyiben mübâreken fî kemâ yemburî celâlü vecîhihi ve'l azîmu sultânihi Essalâtü ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve, ve, ve sahbihi ve men tebe'ahû bi îhsânin ecmeîn. Salâten ve selâmen dâimîne mutelâzimeîne ilâ yevmiddîn. Ba Eeyhel ihvan ve inme efdal el hadifi kitabı Allah ve efdalül hediye heddi şeyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral Umuuri muhtefaati ha ve külle muhtefetin bidah ve külle bidatin dalale ve külle talletin ve sahibi hafinnar ve bi senedir mutta il nebi sallallahu aleyhi ve selllemme en hu İnne al münfika al fi sebili Allahi kel basıtı yedehi bi sadakate ve la yakbiduha. Sadekât Rasulullah. Kimi akal Az ve muhterem, sevgili ve değerli kardeşlerim, Ramazanınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri. Bu feyizli ayın her türlü maddi manevi faydalarına, nimetlerine, rahmetlerine cümlenizi erdirsin, cümlenizi mazhar eylesin, hiçbirinizi mahrum eylemesin. Peygamberimiz zişanımız Muhammed-i aleyhi eftadü salavatü ekmelü ve teslimatü efendimiz hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini her birisi bir mücevher gibi olan mübarek sözlerini, hadislerini, nasihatlerini okuyoruz nasip ettikçe elhamdülillah kıtalar ötesinden nasip etti aranıza tekrar dönüp okuma imkanını bulmuş olduk şu anda 109. sayfanın 4. hadisi şerifinden 3. hadisi şerifinden devam ediyoruz. Bu güzel bilgileri okumadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu pakine, şu mübarek Ramazan ayında bizlerden birer hediye olsun diye efendimizin iltifatına, sevgisine, rızasına, teveccühüne nail olalım diye o Peygamber-i Zişanımızın mübarek âline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, ihvanına, hülefasına ve bir i Nebi olan Evliyallah, Müşiri Kamillerimizin, sadat ve Meşah-i Turuk-u Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Şeyhimiz, Kutbul-i ve gavf Muhammed Zahid Kutb-i İbrahim El-Burusevî Hazretlerine kadar Turuk-u Aliye'lerimiz silsilelerinden güzel an eylemiş olan, gümle saadatu Türk aleyemizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri Allah rızası için mallarını, canlarını görmeyip feda ederek ortaya koyarak fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin Fatih Sultan Muhammed Cennet Mekan Hazretlerinin ve ordusu mensubu mübarek gazilerin, şehitlerin ruhlarına hediye olsun diye Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde toplandığımız, ibadet ettiğimiz, vaaz verdiğimiz şu İskender Paşa Camii'nin banisi, İskender Paşa Hazretleri'nin ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsi ve tecdit etmiş olanların, tamirine masraf edenlerin ruhları için, İçinden güzeran etmiş olan imamlar, hatipler, müezzinler, kayyımlar ve cemaatlerin çevresinde methum bulunan mevtanın ruhları için ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye şehirler arası mesafelerden kalkıp gelmiş siz kardeşlerimizin, burada oturan kardeşlerimizin, bu vaazı dinleyen kardeşlerimizin, bundan sonra da banttan, teypten dinleyecek olan kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün Müslüman tarihin içinde ta Müslüman oldukları ilk zamanlara kadar gelmiş geçmiş ne kadar aba-ı ümmahat ecdad-ı ceddat akriba-ı varsa sevdiklerinin geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye bizler de şu darı ı dünyaki darı ı imtihandır bu imtihan dünyasında vazifelerimizi Mevlamızın rızasına uygun yapmayı başaralım imtihanı kazanalım Rabbimiz'in huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varabilelim diye, bizim de iki cihan saadet ve selametimize vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Hem Mevdamız'a hediye edelim, hem kendimizin böyle dileklerimizi Mevdamız kabul eylesin diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Metnini az önce okumuş olduğum hadisi şerif, Atlarla ilgili bir hadis-i şerif. Üzerine bilinen atlar ya, atlarla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ الْمُنْفِكَ عَلَى Hay. Atlara, at beslemeye, bakımına, eğerine, semerine, efendim, dizginine, nalına, neyse, ata, para harcayan insan, masraf yapan insan, Pis Allah'ın yolunda. Keyif için, gösteriş için, kumar için, jokey için, at yarışı için değil. Pi Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah yolunda atı besleyen kimseye kimse kel basıtı yedehi bir sadaka. Sadaka için elini açmış, oyna veren insan gibidir la yakkı duha, elini hiç kapatmamış, cimrilik yapmamış, hep veriyor boyuna. Adam maşallah, çıkartıyor cebinden tutuşturuyor onun eline. çıkartıyor cebinden tutuşturuyor ötekisinin eline. Çıkartıyor, adam adam adam bir bakıyor, büyük bir para, gözleri yaşarıyor, seviniyor mesela değil mi? Muhtaç insan, nice muhtaç insanlar var muhterem kardeşlerim. Ya sizin çevrenizde vardır ya yoktur, ya biliyorsunuzdur ya bilmiyorsunuzdur ama öyle fokara, öyle yoksul, öyle gariban, öyle mazlum, öyle mağdur insanlar var ki 20. yüzyılda kimisi tokluktan mide fesadına uğruyor, çatlayacak gibi göbeğini dolduruyor, kimisi de açlıktan kenarda kıvranıyor. Hem bizim Türkiye'nin içinde böyle durumlar var, hem de dünyayı bir efendim İslam alemini düşünecek olursak, Afrika'da, Asya'da, Orta Asya'da Balkanlarda efendim, böyle insanlar var. Ziya Paşa diye tenzimat devri şairlerinden birisi var. Edebiyat dersi görmüş olan herkes bilir. Efendim, şiirinde diyor ki, Frangistan'ı dolaştım. Frangistan Avrupa işte. Frenklerin, Fransızların, efendim, Almanların, İtalyanların, İspanyolların Efendim, Sırpların bilmem ne yani sürengisten daha ziyade Fransa demek ama Avrupa'ya ait bir söz bizim eskiden Avrupa sözü nereden çıkmış? Şimdi biz her sözün Türkçesi arıyoruz. Arkadaşlarla da şaka yapıyoruz. Efendim, Ak televizyon bizim televizyonumuz yayınlanacak inşallah başlayacağız yayına hazırlık yapıyoruz. Kolları sıvadık filan. Ya Akı Akta Türkçe de televizyona ne diyeceğiz? Şimdi hadi bakalım yarış açacağız. dahaki haftaya kadar yarış. Cami köşesinden televizyon kelimesi yerine Türkçe güzel bir kelime uydurup bulalım, onu kullanalım. Ak TV. Ben Marsan Ak TV diyorum. Ak TV demiyorum. TV diyor kimisi de yani İngilizce e, T dedikleri için T harfine efendim TV diyor kimisi de. Öyle şey olur mu? Ben Ak Ak TV dedim miyorum, TV diyorum Marsan şaka olsun diye ama televizyona bir başka hiçbir şey bulmak lazım. Bak, Frengistan demiş. Avrupa ne oluyor? Ben mı Avrupa tanımadım. Frengistan demiş ya dedelerim benim aksakalların oru mübarek dedelerim. Mücahit mübarekler. Frengistan. Tamam. Frengistan'ı dolaştım. Beldeler kâşhaneler gördüm diyor. Hakikaten de öyle. O adamlar öyle koruyorlar ki beldelerini. Öyle güzel muhafaza ediyorlar ki köşkler, caddeler, parklar, mezarlıklar. Bizim mezarlıklar yağmalıdır, taşlar çalınır, ölülerin dişleri sökülür. Her mezarın efendim, kafa tarafından açıyorlarmış, ölüyü araştırıyorlarmış, el sokup çene kemini çıkartıyorlarmış, kafatasını çıkartıyorlarmış, efendim altın varsa söküp alıyorlarmış. Yani mezarda bile rahat yok. Benimki koş bile rahat etmedi parası kulu para etmedi mezarda rahat olmadı yani mesela orada her şeyi muhafaza ediyorlar adam diyor ki ekmek fabrikası Zaydel Brod 1389'dan beri ya 1389 yürü, maşallah bizim Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesinin zamanı ya o zamandan beri adam o müesseseyi ayakta tutmuş. Bu nedir? Bir işi efendim götürmek demektir. Devam ettirmek demektir. Çok önemli. Muhterem kardeşlerim, iyi bir işi, başlattığı bir işi devam ettirmek. İbadeti devam ettirmek. Kurmuş olduğu bir vakfı, vakfı devam ettirmek. Kurmuş olduğu bir hayırlı derneği devam ettirmek. Başlattığı bir hayırlı Efendim, çalışmayı devam ettirmek. Yaptığı ibadeti devam ettirmek. Bu çok önemli. Sebat deniliyor buna. Sebat, yani sağlam. Yani kaymıyor ayağa, düşmüyorlar. İşte sebat etmek. Bu güzel ahlaktan bir tanesidir, sebat. Sebatkar olmak. Dönek olmamak. Döneklere bazen diyorlar ki, efendim, maymun iştahlı. Bir ona hevesleniyor, onu bırakıyor, başka şeye hevesleniyor, onu bırakıyor, başka şeye hevesleniyor, onu bırakıyor, başka şeye hevesleniyor. Hiçbir şey tam değil. Benim rahmetli dedem, olur mu derdi işi yarım bırakma. Beni küçükken alırdı, bağa götürürdü. Bağda efendim, üzümlere ilaçlar filan ekerdi, kükürt ekerdi, göz taşıp püskürtürdü hastalık olmasın üzümler diye. Ondan sonra dedi artık gidelim derdim ben küçük okul çağına falan gitmeyen çocuğum. Olur mu evladım derdi. Olur mu? İşi yarım bırakıp gitmek olur mu? Sonra insana ne derler biliyor musun? Yarım işli, çapa dişli derler derdi. Ben de korkardım böyle çapa dişliler falan gözümün önüne gelirdi. İşi yarım bırakmak olmaz. İşi devam ettirmeli. Ne zamandan beri? Ta peygamberi şanımızdan beri. Bu böyle. Ha bilmem falanca rahmetli mübarek sultandan Vezirden, hayır sahibinden beri. Bak, İskender Paşa. İskender Paşa 2. Beyazıt devrinin adamıdır. Bak, camisini hayatta tutmuşuz. Yenişletiyoruz, güzelleştiriyoruz. Eskiden, hocamız rahmetullahi aleyhi buraya gelmeden önce burası nasıldı biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Nereden bileceksiniz? Çoğunuz yenisiniz. Hocamızı tanıyanlarınız da var ama tanımayan çoğunlukta arka taraf çöplüktü. Mahallenin çöplüydü. Şu binaların olduğu yer, şadırvanın arka tarafı duvar vardı orada. Oraya mahalleli götürüp çöplerini dökerdi. Camiin kenarı çöplük. Şu yan tarafta küçük küçük evler vardı. Ama aslında eskiden herhalde caminindi de parça parça çalınmış, parça parça el değiştirmiş filan. Şimdi bir caminin yanından gidiyorum, bakıyorum caminin yanından yol gidiyor. Mesela şuradaki Dülgerzade Camii, son cemaat yerinin bir kubbesi eksik. Böyle kemerin yarısından kesilmiş. Yol geçireceğiz diye kesmişler şeyi. Öyle şey olmaz. O tarihi bir eser. Tarihi eserin kılına dokundurtmazlar Almanlar yüz sene geçti mi üzerinden? Yüz sene geçmiş. Bu tarih oldu derler. Kılına dokundurtmazlar dış tarafı aynen muhafaza edecek Tarih sevgisi var. Vefa var. Bütün alimlerin el yazıları saklı. Ben bir müzeye gittim. Falanca alimin filanca tarihte yazdığı mektuplar. Fişlemişler... Kitapları değil şeyleri pişlemişler. Şimdi kitaplar çalınıyor, müzeler çalınıyor. Neredeyse efendim mezar taşları falan çalınıyor, neredeyse camiler çalınacak. Bir de bakacaksın falanca cami yok. Çalınmış, hırsızlar başka bir şey, ülkeye kaçırmışlar mesela. Bakarsın teknikleri gelişir, hırsızlar bunu da yaparlar. O hale geldi. Her şeyi korumak. Bu çok önemli. Efendim, şimdi gelelim bu kadar açıldıktan sonra dönelim şeye. Vefalı olacağız yani. Ee, sadık olacağız. Şimdi, Allah yolunda atlara para harcayan kimse elini açmış, hiç kapatmayan boyuna hayır yapan insan gibidir. Hayıra çok ihtiyaç var. Hayırı çok yapmamız lazım. Efendim, böyle e, hem insanlara hayır yapmamız lazım. Hem tarihimizi korumamız lazım. Hem mefahirimiz diyoruz. Yani medar iftiharımız olan şeyleri korumamız lazım. Biz mesela medar iftiharımız olan şeyleri korumak için bir sürü bölgede, şehirde, kasabada ahlak, kültür, çevre derneği kurdurtuyoruz kardeşimize. Kuracaksınız. Yazıklar olsun diyorum ben. Siz bir şehirde, kasabada olacaksınız da orada bizim bir dernek faaliyetimiz, böyle bir hayır çalışmamız yoksa yazıklar olsun. Niye derviş olsun sen? Derviş ne demek? Elini kolunu sıvamış insan Allah'ın yoluna hizmet etmeye hazır dervişler, hazır asker demek. Çalışkan, arı gibi efendim uçan, karınca gibi çalışan insan demek. Hem de güzel huylu demek. Dervişlik güzel huydan ibaret. Bunları yani Tarihi çevreyi korumak, mefa çevremizi korumak. Ne yaptık mesela? Gümüşhane'de gittik bir Gümüşhaneli gecesi yaptık, günü yaptık, efendim toplantısı yaptık. iki gün sürdü, vali geldi, belediye başkanı geldi, profesörler geldi, herkes geldi. Gümüşhaneliler dediler ki, ya bizim böyle dünyanın tanıdığı, dünya çapında yetiştirilmiş bir alemimiz varmış da sizden öğrendik. Allah sizden razı olsun dediler, bilmiyorlar. Gümüşhaneli Ahmed Siyattin efendimizi padişahlar elini öpüş, hürmet etmiş. Mısır'da talebeleri var efendim, Endonezya'da talebesi var. Herkes e, tanıyor, seviyor, biliyor, hürmet ediyor. Bizimki bilmiyor, Gümüşhaneli bilmiyor. Ben Gümüşhaneden Gümüşhaneli Ahmed Siyattin efendi gibi insanlar yetişmiş yerden ildemesi lazım. Bilmiyor, bir şeyler veriyor. Geldik Gürcüce'de Muhammed Gazi diye Kevseri Hazretleri için bir toplantı, böyle bir bir sürü konuşmalar, şeyler, ilmi, to toplantılar tertipledik. Düz yerlerinin ağzı açık kaldı. Bu kim? Bu da cihanda şöhret yapmış olan Düzceli bir alimimiz. Bizim dergâhta, bizim tekkenin eskilerinden, Adıdak hocamızdan da benziyor Muhammed Zahid, bir Kevseri, Küseri diyorlar, Kevseri diyorlar. Kafkasyalı bir alim bu. Mısır'a gitmiş, Mısır'da öyle İlmini ispat etmiş ki Mısırlılar hayran kalmışlar, bu alemin şeyine makaleleri toplanmış hakkında, doktora tezleri yapılmış. Yani bir insanın hakkında doktora tezi yapılması onun çok mühim bir insan olduğunu gösterir. Sıradan bir insan için yapmazlar böyle bir çalışmayı, bunları tanıtmak için şeyler yaptık. Yapacağız, daha her şeyi, her güzel şeyimizi yerden kaldıracağız, tozunu silkeleyeceğiz, layık olduğu yere koyacağız, koyacaksınız, el birliğiyle çalışacağız bu memlekette övünülecek, beğenilecek, sevilecek, hakikaten güzel olan Allah'ın sevdiği, kulların hayran kaldığı neler varsa onları pırıl pırıl ortaya çıkartmamız lazım. Onlardan birisi ne? Mesela Süleymaniye yiyeceğimiz. Şimdi bir yaşlı çok kıymetli ihvanımız çok kıymetli bir ihvanımız böyle asaletli, evliya Allah'tan birinin soyundan, Süleymaniye üzerinde çalışıyor. Hesaplarına hayran kalmış. Öyle ince hesaplar öyle esrarengiz ilişkiler var ki, Süleymaniye camisi bir harika. Mimar Sinan Hazretleri Evliyaullah Evliya olmasa bu kadar ince hesaplı şeyi yapamaz diye kitaplar yazmış böyle yüzlerce dosya. Efendim bana emanet etti. Bundan sonra Süleymaniye'yi korumak sizin vazifeniz hocam dedi. Ben ihtiyarladım dedi. Bana havale etti. Evet. Süleymaniye'yi Süleymaniye de koruyacağız. Her türlü medarı i koruyacağız. Tamam. Şimdi bunlar da neler oluyor? Sadaka için, hayır için insanın elini açması lazım. Himmetinin çok olması lazım. Himmet de hem koşturmakla gayretle olur hem de fedakarlıkla olur. Mali fedakarlık, bedeni fedakarlık, Efendim, ahlaki bakımdan... Efendim, işte kardeşine isar tercih ve fedakarlık ona vermek, kendisi yememek, yedirmek giymemek, giydirmek, tasavvuf bu yani güzel ahlak hepimiz öyle olacağız bizden bir kötü huy görmeyecekler kötü bir hal görmeyecekler tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın efendim kim nefsini terbiye ederse felah bulur, terbiye etmezse mahvolur perişan olur dediği nefsi terbiye etme yolu güzel ahlakı kazanma yolu. Evliya Allah büyüklerimizin yolu, Hacı Bayramı Veli'nin yolu, Aziz Mahmud Hidayet Hazretleri'nin yolu, Yunus Emre'nin yolu, Mevlana Hazretleri'nin yolu, eşraf olurumun yolu. Bunlar bunlar muhteşem insanlar. Bunlar harika insanlar. Ya e bunları tanıtmamız lazım. Bilmiyor millet. Açıyor tebeden tırnağa bütün tarihini kötülüyor. Bütün eski büyüklerini kötülüyor. Tarikatı kötülüyor, tasavvufu kötülüyor, şeyhleri kötülüyor. Efendim, yani haftalardır böyle yalan, dolan, iftira görüyorsunuz, çalışmak lazım. Çünkü anlatmazsan bilmez. Çamurun içine düşmüş mücevheri çakıl taşı sanır, anlamaz. Çünkü çamurlandı üstü. Ama şöyle bir yıkasan, temizlersen, ya bu yakut senin haberin var mı? Bak sana bu hakiki yakut ya. Nereden bileyim? Bak üstüne bir sürp. Bak camı çizdi gördün mü? Camdan ser. İşte bu Yakut. Bu taklit taş değil. Bak bu zümrüt ya. Bak bu efendim bilmem zebercat. Mücevherin kıymetini kuyumcu bilir. Siz kuyumcu gibi mücevherin kıymetini bileceksiniz. Yere düşmekle cevher sakat olmaz kadrü kıymetten. Çamura düştüyse bile cevher cevherdir. Altın yüzük, efendim elmas küpe çamurun içine düşüyse bile bulan yaşadı. Çünkü çamurlandı diye elmasın, pırlantanın kıymeti düşmez. Yıkarsın gider çünkü. Altının kıymeti düşmez. Çünkü altın paslanmaz. Altın soylu bir madendir. Tamam. İşte o kıymetleri biz anlatacağız. Biz öğreteceğiz. Yahu kardeşim bak şu ne kadar güzel. Bak şu adam ne kadar bir fedakarlık yapmış. Bak şu adam vatan için canını vermiş. Bak kanını akıtmış. Hayatını feda etmiş. Bak şu insan, şu kadar masraf etmiş, şöyle eserler ortaya koymuş. Süleymaniye, dünyanın en büyük, en önemli eserlerinden biri. Bir tarafı çöp, çöplük, bir tarafı mezbele, bir tarafı efendim, satılmış, efendim, başkalarının eline geçmiş, başka işlerde kullanılıyor. Efendim, bir tarafı pisletiliyor, kirletiliyor, vefahirimize sahip çıkacağız. Bu sayfayı kapatıyoruz. ''Allah rızası için Allah yolunda atlara masraf eden kimse elini sadaka vermek için açmış da hiç kapatmayan, boyuna sadaka veren insan gibidir.'' diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman hepimiz birer tane at besleyelim, balkona bağlarız, asansöre tıkarız arkasından itip, üst kata çıkartırız, efendim filan, ''Hocam biraz zor.'' Ha, onun için ben zaten size diyorum ki bu apartman usulü de bak adı bile yabancı. Buna da bir türçe bir şey bulmamız lazım. Efendim. Apartman eskiden yoktu. Her evin az çok bahçesi vardı. Evler bahçeliydi. Ne güzeldi. Ne güzeldi bahçeli bahçeli evler. Bütün buralarda şu caminin etrafında hep bahçeli bahçeli evler vardı. Konaklar vardı. Ben bilirim. Karşıda bahçeler vardı. Yüksek duvarların önünde. Şimdi hep apartman oldu. Yani delik dövür icat oldu, mertlik bozuldu dediği gibi, bu apartmandan çıktı, e ne at besleyebiliyoruz, ne horoz besleyebiliyoruz, ne tavuk besleyebiliyoruz. Halbuki horoz da çok mübarek bir hayvan, at da çok sevaplı bir hayvan. En ne hocam, o benim dört mislim şey yapar, masraf yapar, çıkartır. Ben şu kadarcık ekmekle yetinirim, bir at aldık mı benim bütçemi bir günde sömürür, bitirir, ben ondan sonra o atı ne yapacağım? Doğru, tabii şartlar değişti. Niye bu kadar methetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz atı? Biraz onu düşünelim. Niye methetmiş? Bak, at besleyen, ata masraf yapan bir insan elini sadaka vermeye açmış ve hiç kapatmayan insan gibi. Ne? At ne işte kullanılıyor? Cihatta kullanılıyor. Kıvrak bir hayvan, yaya bir insanın efendim, harpteki başarı daha büyük başarı sağlıyor. Atın üstüne süvarisi biniyor, Efendim oradan oraya koşturuyor kaç tane ya bedel deviriyor başarı kazanıyor yani iyi bir harfma malzemesi bizim Osmanlı dedelerimiz her sene Efendim Avrupa'ya yok Frenkistan'a, düzeltelim kendimizi düzeltince ceza yazmıyoruz düzeltmeden kaldığımızı 100 bin lira hak Yol bak bana ceza yazıyoruz düzelttik şimdi cezadan kurtulduk Frangistan'a her her yıl sefer yapardlarmış mübarek. At üstünde giderlermiş, at üstünde uyurlarmış, at üstünde cihad ederlermiş. Efendim, at çok önemli. Yaya da giderlermiş, yeni yaya, yaya gidermiş. Sessiz sedasız, 200 bin kişilik ordu çit çıkmadan sefer yaparmış, sefer kazanır gelirmiş. O kadar böyle güzel. Tarihimizi açsanız. Tarih bilen insanların sohbetine gitseniz bayılırsınız. Bizim şeyimizi dinleyin. Ak radyomuzu. Radyoyu da değiştireceğiz. Başka bir şey yapacağız. Televizyon, radyo kelimelerinin bir dahaki hafta Türkçelerini yazılı olarak teklif teklif olarak adreslerinizle bize bildirin. Birinciye mükafat verelim. Ak radyo. İş olmasa onu okuyun. Onu dinleyin. Efendim. Buranıza bir küçük radyo alırsınız. Şuranıza da bir kulaklık. Kimseyi rahatsız etmeden hazine. Her türlü bilgi var. Neden neden ata bu kadar sevap vermiş? Niye at beslemenin sevabı bu kadar çok? Cihada yaradığı için. Cihat malzemesi olduğundan. Cihada yarayan her şeyin sevabı fazla. Mesela Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Kişinin kılıncını kuşanmış olarak kıldığı namaz, kılıçsız kıldığı namazdan ona göre 700 kat daha sevaptı. Şimdi beni böyle kılıç kuşanmış olarak cübbemin kenarından şakur şakır şakur şakır, şakır ne oluyor? Bir dönüp bakacaksınız Esat Çoşan Hoca kılıncıyla camiye giriyor. Hiç şaşırmayın. Kafasını acaba bir yere mi buldu filan demeyin. Başına bir şey mi düştü filan demeyin. Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kılıcını kuşanmış olarak bir insanın kıldığı namaz... Kılıçsız kıldığı namazdan 700 kat daha sevaflı. Az mı? 699 tane daha kıldığınız namaza göre. Az mı ker? Ne dersiniz? Az değil. O zaman her birimiz birer kılınç edinelim. Şakır şukur şakır şukur caminin içi efendim böyle kılıçlı insanlar. Hocam bu deminki ata benzedi. Atı yani e, e, merdivenlerden tangur tungur e, dokuzuncu kata nasıl çıkartacağız? Balkonda nasıl besleyeceğiz? Bu kılıncımızla biz minibüse nasıl bineceğiz, belediye otobüsüne nasıl bineceğiz, sokaktan nasıl yürüyeceğiz? Ha. Bunların hikmeti ne? Cihad. Cihadın hikmeti ne? İslam'ın bakası, İslam'ın ilası, İslam'ın korunması, Müslümanların korunması, Allah'ın dininin yayılması, doğrunun öğretilmesi şirkin, küfrün yüzünden silinmesi, cihadın anlamı ne? İnsanla Allah arasındaki manileri kaldırmak. Neden? Yunanlı, Sırp, Bulgar, Fransız, efendim falanca filanca gavurcuklar yanlış inanç içinde. Neden? Hintliler öküze tapıyor, bilmem Japonlar Güneş'e tapıyor, imparatorları Güneş'in oğlu diye inanıyor. Bu Kafadaki sakatlık neden? Bunları niye efendim doğru inancı öğretmiyoruz? Niye bunlar bu yanlış işleri yapıyorlar? Niye Allah'a kulluk etmiyorlar da efendim kutak yapıyorlar? Şimdi biz Avustralya'ya gittik. Bir yazı yazmak istiyorum ama şu bir tanecik kalbimin içinde bin tane arzu var. Bir sürü arzu dolaşıyor. İki tanecik de elim var. Çok şeyler istiyorum, yapamıyorum. Volongong diye bir şehre gittik. Orada bilmem kaç dönüm, yüzlerce dönüm arazi üzerine Budistler bir ibadet külliyesi meydana getirmişler. Kaç tane bina var Hocam şurayı görelim dediler, gittik gördük. Putane, putane. Putane ama İskender Paşa'nın cemaatini alacak yeri yok. Adam yüzlerce dönüm araziye öyle kocaman öyle muhteşem e, binalar yapmış ki 56 e, efendim milyon Avustralya doları 56 milyonun önüne Türkçe'ye çevirmek için Türk lirasına çevirmek için efendim 4 tane sıfır koyacaksınız bir de 8 de çarpacaksınız 56 milyonun önüne 4 sıfır daha 56 milyar ...560 milyar... ...onu onu da 8 ile çarpacaksınız... ...ben rakamları kaçırdım... ...siz tutun, kapıdan kaçmasın... ...o kadar para harcamışlar... ...puthane yapma... ...gittik gördük, şu adamların putlarını... ...görelim, nelere nasıl... ...tapındıklarını gör, görelim, paraları... ...nereye harcadıklarını görelim... ...çiçekli bir bahçe, çok güzel... ...maddi bakımdan... efendim ...her türlü tabii o kadar para harcanınca... ...güzel olur... ...saray bahçesi gibi güzel... Merdivenlerden çıkıyorsun, çıkıyorsun, içeri giriyorsun. Koca göbekli, şişko, efendim, putlar. Biz, bir salonun duvarına da küçük küçük on bin tane put koymuşlar. Küçüklü büyüklü putlar, putlar, putlar, putlar, putlar. Efendim, bir salona girdik. Orada bir bekleyen e, Budist rahibi bize şey verdi. Şöyle bir naylon torbacık içinde, efendim, İçinde 20-30 pirinç var, bunu verdi. Ne olacak dedik? Puta sunacaksınız dediler. Öyle, öyle şey olur mu? Ben Müslümanım elhamdülillah. Efendim, put, bak şey diyor, puta sunmak için diyor. Ne yapacak? Bu pirinci pilav yapacak galiba. Ondan sonra ben reddettim tabii. Gezdik ama çok acı bir şey ama insanlar putlara tapıyor. İnsanlar güneşe tapıyor. Halbuki bu güneşten başka bir sürü güneşler var dünya, dünyanın semasında. İnsanlar elleriyle yaptıklarına tapıyor. İnsanlar cahil, insanlar gafil, insanlar aldatılmakta, insanlar aldanmakta. Efendim, hak yola saldıranlar gitsinler de putperestlerle uğraşsınlar. İşte insanların Allah'tan gayriye, tapmalarını, engelleme çalışmalarının hepsine ne derler? Cihat derler. Cihat neymiş? İnsanları Allah'a kul etme çabasıymış. Allah'tan gayriye kul etmek de olanları hakka döndürme çalışmasıymış. Allah'tan gayriye taptırtmamak çalışmasıymış. Cihat neymiş? Buymuş. Cihat çok mühim bir çalışmadır. Çok sevaplı bir çalışmadır. Her şeyi sevaptır. Cihat yapmak için kılıç taşırsın, namazın yedi yüz müstü. At beslersin, elin açık, boyuna sadaka veriyormuş gibi at canlı durdukça sevap kazanırsın. Her adım attığında sevap kazanırsın. Şehit olursan, kanının ilk damlası yere damlarken Allah cennetteki yerini gösterir insan. Cennetlik. Cennetlik olduğu kesin. Bir sürü böyle şeyi var. Şehadetim fazileti var. Peki hocam tamam yavaş yavaş ikna almaya başladım. Bir at edineceğim, bir bir de kılıç. Şimdi atın olsa, kılıcın olsa küfrü engelleyebilir misin? Kâfiri İslam'a getirebilir misin? Efendim İslam ile insan arasındaki manileri atla, kılıçla kaldırabilir misin? Kaldıramaz. Şimdi manileri kaldırmak için başka çalışmalar yapmak lazım. 90 tane yalancı, şamata edip, şurada yalan yanlış şeyi, bangır bangır bağırıyor, 90 milyon insan burada, bağıracak malzemesi yok, onlar kadar sesi çıkmıyor. Kızıyor, üzülüyor, yalan öyle söylediğini biliyor, iftira ettiğini biliyor, alçaklığını biliyor, bir şey yapamıyor. Neden? Vasıtası yok. Bak ne demiş büyüklerimiz, alet yapar, el övünür. Aletleri almış adam, 90 milyona meydan okuyor. 60 milyona meydan okuyor. Ne yapacaksın? Aletleri sen de alacaksın. Aletler olmadığı zaman atın üstüne binip kılıcını sallarsan Beyazıt Meydanı'nda veya Fatih Cami'sinin avlusunda gülerler misin? Derler ki senin kafanda bir de huni eksik. Bir de şöyle tersine huni tak derler. Ya. Demek ki Allah bize akıl verdiği için Düşüneceğiz her şeyin sebebini, hikmetini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanının cihat malzemesi oydu. Bu zamanın cihat malzemesi neyse bunu temin edeceğiz. Hepimiz, hepimiz vebal altındayız. Hepiniz vebal altındasınız. Hepiniz çalışacaksınız. İslam savunulamıyor. Müslümanlar mağdur. Müslümanlar mazlum. Müslümanlar maktül. Müslümanlar mahpus. Tamam mı? Doğru mu? Küfür serbest, küfür, zengin, küfür, kuvvetli, küfür, yaygın, küfür, etkili, tamam mı? O zaman çalışacaksın. O zaman vazifenin yapmıyorsun, vazifemizi yapmıyoruz, vebal altındayız, kendi kendimize oruç tutuyoruz, buradan namaz kılıyoruz ama İslam geriliyor. Müslümanlar mazlum ve mağdur olduğu için geriliyorlar. Ben şimdi Avustralya'dan gelirken Kuala Lumpur, Malezya hava alanında efendim indik. Bıçak değiştireceğiz. O arada baktım çizmeli kadınlar, çizmeli erkekler gözlerime inanamadım. Gözlerime inanamadım. Şalvarlı, çizmeli, efendim örtülü sakallı mübarek insanlar, bir sürü. Kuala Lumpur havaalanını doldurmuşlar. Yerlere oturmuşlar. Garibanlar. Anladım ne olduğunu işin. Yanlarına gittim. Dedim Türkistan Türkistan Çin dediler. Çin filan değil. Türkistan. Belki o kelimeyi bilmiyorlardı. Çin, Çin dediler. Yani beni anlamadı sanıyorlar. Ben anlıyorum. O beni anlamıyor aslında. Dedim Kaşgar. Kaşgar. Kaşgar neresi? Doğu Türkistan. Sincan dedim Sincan anlamadılar. Bölgelerin adı o. Doğu Türkistan'da da Sincan. Şimdi Sincan şehri kasabası bir şey var ya oradan geliyor bak. Nasıl bizim İstanbul'da Yeni Bosna semti var? Bosna'dan geliyor hatıra. Nasıl Horasan kasabası var Ağrı'ya giderken Horasan'ın hatırasına? Nasıl Konya'nın Taşkent efendim kasabası var? Özbekistan'daki Taşkent'in hatırasıysa nasıl? İşte Böyle ama Sinkiank'ı bilemedi, Sincan'ı bilemedi. Efendim Türkistan'ı duymamış, bilmiyor, unutturmuşlar. İnsanlar unutturulmuş, kandırılmış. Dedim, Kaşgar. Haa, hepsinin gözleri açıldı böyle. Ha, tamam, temas kuruldu. Kontak der miyim? Kontak kuruldu der miyim? Temas kuruldu. Tamam, iletişim sağlandı. Kaşgar dedim, yüzleri güldü. Mekke'ye mi gidiyorsunuz dedim yürüdüler, yüzlerini salladılar, ellerini salladılar, başlarını salladılar ama hepsi mübarek insan. Beyaz sakallı, evliya gibi tertemiz insanlar ama üç asır, dört asır gerildiler. Çizmeler giymiş kadınlar, şalvarlı, belli atın üstünden gelmiş, inmiş, trene binmişler, At, attan gelmiştir, çizmeli, dizine kadar çizmeli. Adamlar da öyle, böyle. Orta Asya şeye gelmişti, Kuala lumpura gelmişti, acıdım. Ağlayacağım geldi. Ağlamadım ama ağlamaklı oldum. Neden? Çevre o kadar gelişmiş ki Kuala Lumpur, Malezya, Singapur, Avustralya, bilmem Hong Kong, 21. yüzyıla ayak basmış. Bizim kadar dört asır geri. Dört asır geri zavallılar. O tarihte, o kıyafetle, dil bilmezler. Ben dedim Türkiye'den. Ha çok sevindiler. İstanbul dedim. Ha sevindiler filan. Ama bizim uçak gelecekti. Benim orada onlarla şey yapmam lazımdı. Mülakat yapmam lazımdı. Röportaj değil. Mülakat. Mülakat yapmam lazımdı. Resim çekmem lazımdı. Fotoğraf değil. Resim çekmem lazımdı. Efendim. Konuşmam lazımdı. Sormam lazımdı. Sizlere de bunları anlatmam lazımdı. Şimdi nasip oldu böyle anlatıyorum. Yani niye anlatmak istiyorum? Müslümanlar üç asır, dört asır, iki asır, 50 yıl, 30 yıl geride. İngilizce bir dergide ben kardeşiniz için yazı yazmışlar. Ben biraz gericilerin başıyım ya. Yani bizim hakkımızda dışarıdan filan yazı yazıyorlar. içeriden de yazıyorlar radyolarda, televizyonlarda. namumuz yürüyor. Efendim, ne demişler? Profesör Doktor Esat Coşan, cemaatinden 10 yıl ileride, cemaati hocasından 10 yıl geride. Çok utandım. Çok utandım. Bir şeyler anlatmak istiyorum. Siz anlamıyorsunuz, o anlıyor, benim ne demek istediğimi o anlıyor diyor ki, cemaati hocayı takip edemiyor. 10 yıl gerisinde diyor. Çok utandım, İslam namına. Halbuki bizim 50 yıl önce olmamız lazım, 50 yıl sonrasını bilmemiz lazım, ona göre hazırlanmamız lazım. Devir o devir. Televizyonlarımız olması lazım. Bak ulusal televizyonumuz yok. Neden? Kör olmayasıca para yüzünden. Paramız yoktu, ulusal televizyona müracaat edemedik. Sizden de para istemiyoruz. Para veriyoruz biz. Kimseden para istediğimiz yok. Kimsenin parasında gözümüz yok, para da istediğimiz yok. Ama hizmet yapılacak. Ulusal televizyona çıkamadık. Keşke dilenseydim, ulusal televizyona çıksaydım. Keşke bir televizyonumuz olsaydı. Şimdi ne kadar iyi olurdu. Keşke Yeni Cami'nin önünde dilenseydim. Allah rızası için bir televizyon filan diye efendim keşke televizyonumuz olsaydı. Neden? Bu zamanın kılıcı televizyon. O kesiyor. Bu zamanın atı teşkilatlar, dernekler, vakıflar onun için dernekler vakıflar kuruyoruz. Efendim kolejler, üniversiteler şimdi birileri ben takip ediyorum basında ve yayında televizyonda bize ne gibi tenkitler Yapıştırıyorlar filan. Cemaatler holdingleşti. Yani bunlar ahiret cemaatiyken dünya cemaati oldu. Battı mı? Battı galiba sana. Yani biz ahiret cemaati olacağız. Ahiret cemaati olacağız. Sen de o zaman bu koyunlar burada otluyorlar. Kuzucuklar otlasınlar, semirsinler. Sırası geldikçe ben bunları birer birer keserim kuzu etinden kebapta, şiş kebapta ne kadar tatlı olur Ramazan akşamında iftarda filan. Postunu da güzelce efendim dericiye terbiye ettiririz. Efendim şeye arabamıza şey yaparız. Araba koltuğuna deriden hakiki hatli kalıp yaparız diye postumuzu kullanacaklar. Etimizi yiyecekler. Kemimizden de belki ilaç yaparlar. Versi bir yerlerde kullanılırlar. Böyle istiyor. Yani Cemaatler ahiret işiyle uğraşacak. efendim. Parayla ne işi var? Parayla kimin işi var? Onların işi var. Para ne? Parada bir vasıta. mel ma'lûs salih lirracülü <gülüyor> salih. Salih bir insana para ne kadar iyi gider, ne kadar yaraşır? Çünkü hayır yapar, hasenat yapar, himmet eder, gayret eder, zahmet eder, basraf eder, bir hastane yapar, bir okul açar, bir hayırlı faaliyette bulunur. Bunlar hep parayla oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında para yok muydu? Peygamber Efendimiz'in ashabı para harcamadılar mı? Peygamber Efendimiz kalkıp cemaate konuştuğu zaman Allah rızası için Efendim ordu teçhiz edilecek. Hadi bakalım demedi mi? İstemedi mi? Bu parasız olmuyor işte her şey. Parayla dönüyor. Evet biz ahiret cemaatiz En rahat tarafı gidip bir köşede tesbih çekmek, namaz kılmaktır. Ondan sonra kendi hayal dünyasında keyifli keyifli yaşamaktır. Ama iş, karın nasıl do do doyacak? Çeçenistan'daki kardeşime ben nasıl yardım edeceğim? Bosna'daki kardeşimi nasıl kurtaracağım? Onu söyler misiniz? Onun için, efendim, çağdaş, modern bir çağdaş, bütün vasıtaları arayacağız, bulacağız, Allah rızası için onları kullanacağız. Hocam ben bunları anlamıyorum, oturalım, toplanalım, konuşalım. Biz oturduk, toplandık, konuştuk, karar verdik, ortaya çıktık, yapıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bu kadar basit. Vakıf kurmuşuz, dernek kurmuşuz, neler yaptığımızı yazmışız. Efendim, tarikatlar gizli, karanlık kuruluşlar. Bizim hiç karanlık şeyimiz yok, işte, Vazımız burada. İşte, gelicilerin başı da karşınızda. Efendim, elhamdülillah, çok şükür, Allah'a hamdü olsun. İnsana Allah sayesinde müstehcen sevgisini istemiyoruz. Tamam, vakıflarımız da var. Hak yol vakfımız var, ikram vakfımız var, sağlık vakfımız var, efendim kardeş vakıflarımız var. Derneklerimiz var, yüzlerce, 500'e yakın kuruluş var. Neden? Bu kuruluşlar, bu içtimai kuruluşlar, sosyal değil, içtimai kuruluş. İçtimai kuruluşlar nedir? Bunlar silahtır. Bunlar araçtır. Bunlar hayırı çok yapmak için diler efendim güzeldir, bir efendim faydalı bir şeydir. Bunlarla oluyor çalışmalar güzel oluyor. Hayırın Nisa Hastanemiz var, Hanımla, hanımlarımız gidiyorlar, Allah razı olsun diyorlar, efendim, tedavi oluyorlar. Şadiye Hatın Kliniğimiz var, Allah razı olsun, şey yapıyorlar, doktorlarımız var, burada haftada iki gün maine yapıyorlar, o da açtılar, efendim cemaati maine ediyorlar. Ben diyorum ki bir cemaatimizin her birine fiş çıkartalım, hasta olmadan muayene edelim, hasta olmadan tamir edelim adamlarımızı. Çöktükten sonra, duvar yıkıldıktan sonra değil de kolaydan tamir edelim diyorum. Yapmaya çalışıyoruz bunları. Ben de biraz onurlu bir insanım. Yani kendini beğenmiş, mütekebbir, burada havada bir insanım. Kimseden para istemek istemeyeceğim. Olmadığı zaman da küsüyorum. Söylüyorum. Yapılıyor. Yapılmazsa ben söyledim diyor, bana ne diyorum. Gidip de yazılacak değilim ya diyorum. Benim, benden ders almış adamlar. Tamam hocam, sana derviş olacağız. Semtimize uğramıyor. Hani ey, zalimle, kanı ey zalim seninle ahdüte eman ettiğim? Hani ahdüte eman etmiştik? Hani sen Allah yoluna girmiştin, Allah'ın askeri olmuştun, Allah'ın dinine hizmet edecektin, derviş olmuştun, ne oldu? Kayseri'den İstanbul'a çalışmaya gelmiş, Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu unutmuş. Kayseri'den yakma yakmış kadıncağız. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Niye dönmüyorsun? Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Tabi burada efendim, baştan çıkıyor insanlar. Sılaya gelmeye yemin mi ettin? Yemin mi ettin Kayseri'ye bir daha dönmeyeceğim diye? Çoluk çocuğun çocuğunun yanına dönmeyeceğim, onlara kavuşmayacağım diye. Yemin mi ettin? Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Sılaya germeye, yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor. Düşünüyorum, duygulanıyorum, ağlayacağım geliyor. Gitmiş İstanbul'a çalışacağım diye, karısının çocuğunu unutmuş bir insan. Anlatılan bu. Yakma yakarlardı eskiden. Yani böyle şiir şeklinde efendim yazarlardı, beslelerlerdi, söylerlerdi. Ağlayarak söylerlerdi. Adet bu bizim Anadolu'nun adetidir. Yakma yakmak, ağıt, mersiye söylemek filan manasına böyle mi olması lazım? Ahde vefalı, hizmet ehli, efendim gayretli, himmetli insan olacağız. İslam'ın ihtiyacı var. Müslümanların ihtiyacı var. Çalışacağız. Çalışana sevap çok, çalışmayana Vebal. Hepsi vebal. Her şey vebal. Ve zarar dönüp dolaşıp çalışmaya ne gelir? Yoksa ben şimdi kendim İstanbul'da durmayabilirim. Yalova'da arkadaşlara söyledim. Yer alın dedim. Ben de aldım. Yalova'ya giderim ben. Bir de efendim at alırım orada. Atı beslerim. Bu hadisi şerifi uygularım. Bir de kılıç alırım. Yalova'da. Kendi arazimin içinde dolaşırım. Efendim namaz kılarım. Bir de cami yaptırırım kenarına. Efendim üç beş arkadaşlar namaz kılarım. Yetmez. Yetmez. Hepimizin Allah'ın dinine akılla, mantıkla her türlü imkan ve müktesebatımızla çağdaş şartlarla, aletlerle yardımcı olmamız lazım muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ayet indirmiş buyuruyor ki ya اِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun! Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'de var. Saf Suresinde. Allah sizlere sesleniyor, bize sesleniyor. Ya اِيُّ اَلَّذِينَ Buyur Ya Emret Ya Rabbi. كُنُوا اَنْسَارَ <gülüyor> Allah'ın dininin yardımcıları olun. Tebliğ ettim mi? Allahümme helbellertu. Tebliğ ettim mi yarabbi? Herkes hizmet edecek. Hepiniz hizmet edeceksiniz. Karıncanın da hizmeti vardır. Bir binanın yapılmasında köşe taşına da ihtiyaç vardır. Kuma da ihtiyaç vardır. Kum tanesine de ihtiyaç vardır. Herkesin İslam'a faydası olabilir. Çocuğun bile, kadının bile, yaşlının bile, ihtiyarın, hastanın bile. Hiç olmazsa dua eder. Allah. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? İnnevatun sari ne ve turuzla ne Size Allah niye rızık veriyor? Size niye Allah yokken taş yağdırmıyor? Allah size niye yağmur yağdırıyor, veriyor, sıhhat veriyor, afiyet veriyor? Neden? Rızıkı niye veriyor? İçinizdeki zayıflara acıyor. Çoluklara, çocuklara, yetimlere, dullara, hastalara. Ağzı doğalı ihtiyarlara acıyor. Onlar veriyor. Yoksa bu heriflerin ben canına okurum diyecek tas ya ya bilir Yağmış. Tarihte böyle helak olmuş kavimler çok. İbret almak lazım. Tarih okumak lazım. İlim öğrenmek lazım. Bilmek lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir hadis-i şerifte kaldık ama bu hadis-i şerif sizin ve bizim saadet-i anahtarıdır. Ramazan'da hepimiz oruç tutuyoruz. Keyfiniz yerinizde mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız ey kardeşler, iyi misiniz, hoşmuşsunuz? İyiyiz hocam, orada kalktık, börekleri, çörekleri yedik, kaymakları bürdettik, çayları içtik efendim, bilmem, meyveleri altından, üstünden yedik vesaire. E sırtınız pek mi? Pek. Üşümüyor musunuz? Üşümüyorsunuz. Cami kalori terli. Her şey tıkırında. E biraz korkunuz yok mu? Yok hocam. Evde bizim hanım şimdi İftariye yemekler hazırlamıştır. Dolmalar, sarmalar, kebaplar, çorbalar, tatlılar hepsi hazır. Endişem yok. Bir korkum yok. E bu kadar rahat içindeyiz. Bu kadar nimet içindeyiz. allahu Teala Hazretlerinin emirlerini tutuyoruz Ramazan'da diye, Allahü u Teala Hazretlerinin buyruğu üzeriyiz diye sevinç içindeyiz değil mi? Tutmuyoruz. Tutmuyoruz Allah'ın emirlerini muhterem kardeşim, Allah'ın bizim orucumuza teravihimize ihtiyacı yok. Ama Müslüman kardeşlerimizin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bizim de Allah yolunda hizmet etmeye ihtiyacımız var. Çünkü öyle yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağız. Bizim ihtiyacımız var. Vazifeyi tam yapmıyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Nefsimizi oyalamayalım. Uyumayalım. Gözümüzü açalım. Vazifemizi yapmıyoruz. Müslümanlar vazifelerini yapmıyorlar, Müslümanlar çağ dışı, Müslümanlar üç asır geri, Orta Asya'da Rus tabi Bilim öğretir mi? Onların istediği şeyi yapmış, ne isterse yapmış. Biz gezdik, Özbekistan'ı gördük, 60 kişi heyet halinde gittik Özbekistan'a, bir eve gittik, dedim, dedim ki ben resmi şeyden sıyrılalım, halkla ilişki kuralım, tanıyalım halkı, çarşıda pazarda dolaşın, Kendinizi davet ettirin, bir eve gidelim. Bir eve gittik. Oradan da birileri geldi. Biz de Türkiye'den gitmişiz, konuşuyoruz, konuştuk, anlaştık. Orada söz sahibi birisi bana sordu senin mesleğin ne? Ben emekli üniversite profesörüyüm. Sen doktor, sen eczacı, sen mühendis, sen efendim hepimiz böyle kalburun en üstünde kıymetli eleman. Her birisi yani Türkiye'nin göz bebeği insanlar Hepimizi dinledi, şöyle bir acı bir ta ifade takındı yüzüne. Ya dedi, içinizde dedi şöyle bir hiç elinin emeğiyle çalışıp kazanan bir adam yok mu dedi dördü adam. Bak Rus nasıl kafa vermiş ona. Yani elinin emeğiyle efendim, işçi olarak çalıştığı zaman Lenin'in istediği olacak. Tam istediği. Çünkü işçi lazım, ırgat lazım. Pamuk tarlalarında çalışacak, fabrikalarında çalışacak, ağır işleri yapacak. Onlara onu metmet met etmiş. Adamın gözü doktoru görmüyor. Mühendisi görmüyor, profesörü görmüyor. Hepsi, hepimiz adamın gözünde sinek kadar küçük. Zerre gibiyiz. Alt içimizden bir tanesi çıksaydı, hocam benim tahsilim yok. İlkokuldan bitiremeden ayrıldım. Efendim, nalbantta çalıştım. Ondan sonra ben demirciyim. Efendim, eşek nallıyordum. İşte şimdi bir fırsat oldu. Özbekistan'a ziyarete geldim deseydi onu alnından öpecekse, tamam sen iyiyiz, elin emeğiyle çalışın diyor. Elin gavuru sana güzel şeyi öğretmez. Sen kendin öğreneceksin. Geri bırakmış. Orta Asya'ya geri. Geri bırakmış. Dünyanın neresine gittiysek, Arnavutluğa gitti arkadaşlar, ben gitmedim. Yürekler acısı. Halbuki Türkiye'de bir sürü Arnavutluğa. Belki içinizde de kaç tane Arnavut vardır? Ya sizin Arnavutluğa karşı bir vazifeniz, bir borcunuz yok mu? Arnavut'la fabrika götürün, Arnavut'la e, mektep götürün, Arnavut'la bilgi götürün, Arnavut'la hizmet götürün, Arnavut'la yardım edin ya. Allah razı olsun. Boşnak. Boşnaklar niye bu kadar sıkıntı çektiler? İleri insanlar olsaydı böyle olur muydu? Şöyle hepsi. Masum insanlar, temiz insanlar, Osman mı? Güzel ama iki asır öncenin insanı. Çağımızın insanı olsaydı böyle olmazdı. Çeşenler öyle. Çünkü Elin gevuru seni geliştirmez, senin yetişmeni istemez. Sen çalışacaksın, sen gayret edeceksin, sen koşturacaksın. Adapazarı'nın düzgeninin ahalisi kökeni Kafkasyadır. Gidecek Kafkasya ile ilgilenecek. Efendim, Falanca'nın Filanca yerin ahalisi kökeni Boşnak'tır. Arnavuttur. Gidecek orayla ilgilenecek. Kenan Evren Arnavut kökenlidir. Gidecek orayla ilgilenecekti. Kenan Evren'in Türkiye'de reis-i cumhur olmasının Nimetini böyle ağzını, parmaklarını böyle bal tutmuş da yalıyormuş gibi Arnavutluk parmaklarını yalayarak nimetini görecekti. Neden? baba Arnavut, kendisi Arnavut. Oradan gelmiş. Yani hizmet etmesi lazım biraz o. Boşnakların nice fabrikatörleri var Bursa'da filan biliyorum. Çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Niye unuttunuz? Niye Bosna'yı unuttunuz? Niye Arnavutluğu unuttunuz? Niye Trakya'yı unuttunuz? Niye Kıbrıs'ı unuttunuz? Niye Kapkasa'yı unuttunuz? Niye Ortası'yı unuttuk? Niye çalışmadık? Niye çalışmıyoruz? Fırsat olduğu zaman niye gitmiyoruz? Niye masraf etmiyoruz? Niye Allah rızası için çalışmıyoruz? Niye cihad etmiyoruz? Niye kulla Allah arasındaki engelleri kaldırmak için var gücümüzle niye çalışmıyoruz? Bizim ak İsveç'ten Ortaya Orta Asya'ya kadar dinleniyordu. Uydu değiştirdik. Neden? Paramız yetmiyor. O uydu iki misli pahalı, bu uydu ucuz. Başka bir uyduya geçtik. Türk satı uydusuna geçtik. İsveç'ten duyulmamaya başladı. İsveç duyulmasını istiyor. Çünkü sevdi, dinledi, memnun kaldı. Ben Avustralya'dan geliyorum. Bir hafta önce Avustralya'daydım. Avustralyalılar bizim yayınları dinlemek istiyor. Nasıl olur bu? Cebinde para olsaydı Efendim, milyarder olsaydım, bir uydu da oradan geçen bir uyduyu kiralardım. Avustralya'daki kardeşim dinlerdi benim vaazlarımı, hadisleri, ayetleri, nasihatleri, bütün yaptığımız çalışmaları İsveç'te dinlerdi, Amerika'da dinlerdi. Gelip dolaşıp paraya bağlanıyor, tekniğe bağlanıyor. Efendim bunun çaresi yok, ondan yapamıyoruz. Çaresi para. Çare oldu mu, her şeyin şeyi bunu. Kesenin ağzını açtık, açtığı zaman her şey olur millet yapılan şeyin manevi hizmetin insanın gönlüne kafasına imanına yapılan hizmetin kıymetinin farkında değil ona para vermiyor onu onun için koşturmuyor onun için Müslümanlar çok çok vebal altında Bunlar çalışmadığı için de öbür taraftaki Müslümanlar çok mazlum çok maldur çok miskin dünyadan haber çok zavallılar böyle Tarihin içinden, sanki zaman tünelinden geçmişler, buraya gelmişler. Koala Lumpıra. iyi oluyor. İyi ki dinimizde hac ibadeti var ki biraz kendi kabuklarını yırtıp da başka diğerlerden geçip Mekke'yi bir görüyorlar. Medine'yi, Münevvere'yi bir görüyorlar. Çok eğitim oluyor. Uçağı havada görenler uçağın içine giriyorlar hiç olmazsa. Bu nedir ya demirden kuş galiba filan dedikleri cihazın içine giriyorlar. Biraz dünyayı öğreniyorlar. Evet az ve muhterem kardeşlerim Allah oğlunda cihat edeceksiniz. Cihad sadece savaş demek değildir. İslam'a hizmet demektir. Müslümanlara hizmet demektir. Allah'ın dinine hizmet demektir. Allah'a ibadet edilmesini engelleyen engelleri kulların önünden kaldırmak demektir. Kulu Allah'a ibadete, ibadet edecek hale getirmek için çalışma yapmak demektir. Cihad bu. Onun için insanın kendi nefsiyle de uğraşmasına cihat deniliyor. Nefsi ne istiyor? hadi diyor, gündüz oruç tuttun, aslansın, ağasın, paşasın, bir tanesin, eşin yok, sen sultansın bilmem ne, gündüz oruç tuttun, hadi gel diyor, akşam beyoğlu'nda, efendim, eğlen diyor. Zaten eskilerde böyle yapmış şehzade başında, efendim, bilmem, filanca kantocuyu gitmişler, dinlemişler, seyretmişler. Neden? Ramazan akşamları, aman ne keyifli olurmuş, televizyonlar anlatıyor. Millet farkında değil. Vay be eski Ramazanlar ne kadar tatlıymış ya, ne kadar eğlenceliymiş. Eğlence değil, gündüz kazandığı sevabı gece mahvediyor. Gündüz sevap kazanıyor, gece günah kazanıyor. Bir şey olur mu? Nefis istiyor ama. Nefis istiyor. Hadi akşam bir eğlence. Karagöz oyununa mı gidelim? Arkadaş gel, gir koluma. Bu akşam bir yere gidelim. Oruçluyduk ya, iftarı da yaptık. Teravühten sonra nereye gidelim? Karakoz oyununa mı? Meddah oyununa mı? Orta oyununa mı? Tiyatroya mı? Efendim şarkıya mı? Türkiye mi? Çalgıya mı? Kasıklarımız patlayıncaya kadar gülelim mi? içelim mi? Eğlenelim mi? Oraya gidiyor. Neden? Nefsinin esiri olduğundan. Oruç tutmuş ama orucun anlamını anlayamamış. Orucun nefisle savaş olduğunun kendisiyle cihad olduğunun farkında değil. Birçok kimse farkında. Birçok kimse farkında değilmiş. Oruç tutmuyor. Tamam aç kaldım, susuz kaldım diyor. İftar vaktine kadar bekledim. Kimi kandırıyorsun sen? Sen çok cahilsin. Senin bir şeyden haberi yok ya. Oruç insanın nefsiyle cihadıdır. Bak cihat demek insanın kendisiyle de oluyormuş. Nasıl olacak bu? Kendinin içindeki kötü arzuları engelleyeceksin. iyi işleri yapmak istemese bile yapacaksın. Hocam ben oruçluyum bugün. Hiç tahammülüm yok. Bana dokunma. Ben şimdi öğleden sonra ikindiye kadar yatacağım. Hatta ikindi'nin de biraz geç vakitte yatarım, geç kalkarım, ateşim alırım, İkindiyi son vakte sıkıştırırım, efendim orucu uykuya tuttururum. Dokunma, biraz dokunuyor bana oruç, yatayım. E, camide mukabele var, sevap var, camiye gelmek sevap, bağaz var, efendim filan. Hocam dermem dokunma bana. Bak bu nefis iyi şeyi yapmak istemiyor, gördünüz mü? Misal, iyi şeyi yapmak istemiyor, neyi istiyor? Yatmak istiyor. Halbuki oruç nefisle cihat etmekti, adam nefisle cihat edemiyor. İçme arzusunu engelliyor, yeme arzusunu engelliyor, evlilik arzusunu engelliyor ama öteki arzularını engellemiyor. Neden? Bilmiyor da ondan. Birse belki onu da engelleyecek. Bilmiyor bu kardeş. Orucun nefisle savaş olduğunu millet farkında değil. Yalan söylüyor, gıybet ediyor, dedikodu ediyor, zina ediyor, göz zinası ediyor. Gelen, gelen geçene bakıyor, günaha giriyor. E oruçluydun hacım, hocam, Müslüman kardeşim, sen oruçluydun, hayrola? Bu geçeni buradan başladın, göz haksını aldın, bu tarafa kadar seyrettin, hayrola? Allah seni ıslah etsin, Allah'ı yettiği, Allah, yettik, Allah sana ilah etmesin. Ne oldu senin orucun biliyor musun? Gitti, akşama kadar aç ve susuz kaldım boşuna, gıybet ediyor. Onun bunun aleyhinde dedikodu, haram! Gıybet haram, yalan söz haram, harama batmak haram, haramı dinlemek haram. Millet bunları bilmiyor, İslam'ı bilmiyor, Müslüman İslam'ı bilmiyor, Müslüman Kur'an'ı bilmiyor. Hocam, Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra bir hatmettim, tamam, hatim de sevap. Ama Kur'an-ı Kerim içinde emirler var, yasaklar var, emir ve yasaklar kitabı. Allah'ın sana emirleri var Kur'an-ı Kerim'de, onların da farkında mısın? Hatmi indirdin ama biliyor musun ki faiz haram? Biliyor musun ki gıybet haram? Biliyor musun ki efendim bilmem suizan etmek haram vesaire? Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Müslüman Kur'an'ı bilmiyor. Müslüman İslam'ı bilmiyor. Müslüman imanı bilmiyor. Müslüman orucu bilmiyor. Müslüman efendim dünyayı da bilmiyor, ahireti de bilmiyor. Bunların giderilmesi lazım. Bunları gidermek için çalışmak lazım. İşte cihad. Cihadın çeşitleri bunlar. Harul harul herkesin çalışması lazım. Hocam sen kürsüye çık, sen iyi konuşuyorsun, çenen kuvvetli, anlat. Arkadaşlar da videoyu alıyorlar, onlar da çoğalsınlar, Anadolu'ya dağılsınlar, onlar da dinlesinler, tamam. Öyle ama yok. Musa Aleyhisselam'ın kavmi değilsiniz siz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne demiş? Hadi gidelim, Kudüs'ü kurtaralım, kafirlerden, müşriklerden deyince, Musa Aleyhisselam'a kavmi ne demiş? Biz savaşmayız demişler. Biz senin yanında gelmeyiz. اَذْهَبْ اَنْ Sen Rabbun'la git, فَكَاتِلًا Siz ikiniz çarpışın. اِنَّا ha هُنَا kaidun. Biz burada bekleyeceğiz. Siz çarpışın Rabbun'la. Oradaki adamları def edin oradan. Biz bekliyoruz burada. Siz orayı fethettikten sonra biz de arkanızdan geliriz demişler. Bu nedir? Bu isyandır. Bu peygamber sözü dinlememektir. Bu cahilliktir. Öyle şey olmaz. Musa aleyhisselam çarpışacak. Onlar öyle şey yok. İmtihan. Herkes imtihan oluyor. Bu dünyada imtihan olmayan insan yok. Herkes, herkes imtihan geçiriyor. Herkes vazifesini yapacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tesir ediyor mu? Allah tesrinle hafizeyin. Allah ﷻ olsun. Halam anhu la illa Kul Mübin, Muhammedur Rasulullahi Sadıkul Vâdil Emin, Sallallahu Taala Alehi ve Alehi ve Sahbihi ve Mantebi Ahbubi İnsanin Eşmeğin, Bessellem ve, ve Barike Alehi ve Alehim Keseiran Keseiran İla İlmi Dini, Euzu Billa Min Lakatja ekum Rasul min elhusikum azizun alehim a anittum harisun aleikum bil minin raufu alrahim. Fain tabellafakul hasbi Allahu la ilaha illahu aleyne tevekkeltu arşil azim sedakallahul azim subhanarabbina rabbil izzati mam yaskun eselamun ala jamiilil enbiya'i vel mersalin malikil elhamdülillahi amin subhanarabbiyal elhamdülillahi ve Muhammedin ve sahbihi ve ya rabbi cümle ibadetlerimizi Oruçlarımızı, namazlarımızı, vaazımızı, zikrimizi, hatm-ı kardeşlerimizin okumuş olduğu üç adet Kur'an-ı Kerim hatmini, bir adet 313 ayet-i 41 Yasin-i Şerifi, 4444 Salat-ı Teftüciye'yi, ayrıca 1000 ayet-i ayrıca bir hatmi, ayrıca 40.000 ayet-i Kürsü'yi, ayrıca bir Kur'an hatmini daha sahip kardeşlerimizin yaptığı ibadetlerle, taatlerle, hepimizin yaptığı ibadetlerle, hayır, hasenatla Ya Rabbi, ahsen ve etem olarak makbul eyle. Bizleri rahmetine eldir Ya Rabbi. Bizleri rızana vasıl eyle Ya Rabbi. Biz senin rızanı istiyoruz, bizleri sevdiğin, razı olduğun kullarından eyle Ya Rabbi. Bizlere tevfikini refikeyle Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri erdir ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. İki can saadetine nail eyle ya Rabbi. Muhammed'e umumi olarak dünyanın her yerinde rahme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Yardımlarımıza deva ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza hayırlı kimselerle yuvalar kurmağı muvaffak ile ya Hepimizin evlatlarını salih kullar eyle yarabbim. Bizleri yolunda daim, zikrinde müdavim, hüsnü hizmetle dini bini İslam'a hadim eyle ya Ömrümüzü rızana uygun geçirmemizi, huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi cennetinle, cemalinle şeref olmanızı cümlemize nasip eyle ya Rabbim. Bi hürmeti hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti suveriş şerife ve bi hürmeti salavatiş şerife ve bi hürmeti şehri Ramazan el Mübarek ve bi hürmeti kıyamu ve kıyam ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha Ders almak isteyen kardeşlerimizin listesi önüme geldi. Efendim yüz estağfurullah günlük dervişlik vazifeleri 100 estağfurullah 100 la ilahe illallah bin Allah Allah diye kelimeyi lakseyi celalisi çekmek her yüz devasında ilahi ente maksudi ve redake takematu bir demek 100 saravat şerife 100 gulhu allah ahad okumak dervişlik vazifeleri olarak günlük vazifeler olarak veriyorum bunları çeksin bu harikata girmek isteyen, derviş olmak isteyen kardeşlerimiz devamlı abdeste girsinler. Farz ibadetleri yaptıkları gibi sünnet-i seniyeye uymaya dikkat etsinler. Sevaplı namazları, sevaplı nafile oruçları senin öbür zamanlarında da tutsunlar. ilim öğrensinler, ahlaklarını güzelleştirsinler. Günahlardan kaçma, takva etli Müslüman olmaya çok dikkat etsinler. Dervişliğin güzel ahlak demek olduğunu asla unutmasınlar huylarını güzelleştirme, kötü huylardan kurtulmaya çalışsınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Her birisi bir kulüvallah, bir Fatiha, üç kulüvallah okusun kardeşlerimizin. Subhani Rabbiyel Al-İlalel Rahman Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine yubayya'un ve ma yubayya'un Allah yedullahi fevka eylihim femen nekefefe innema yenküsü ala nefsi وَمَنْ اَوْفَٓا بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُوْت۪يهِ اَجْرًا عَضُ۪ي Bu derviş olmak, söz vermek demektir. Allah'a iyi Müslüman olmak için bu tasavvuf yoluna girmek mühimdir. Beyat etmek demektir. Ahdinize, beyatınıza sadık olun. Yoldan ayrılmayın, şeytana uymayın. Ahir zamanın fitnelerinden aldanmayın. Allah Teala Hazretleri sırat sizin ayağınızı kaydırmasın. Doğru yoldan ayır sevdiği, razı olduğu kul olmanızı, sevdiği, razı olduğu işleri yapmanızı nasip eylesin. Gönlünüzü nurlandırsın, marifetullah'a erdirsin, aşkullahı, muhabbetullahı kalbinize yerleştirsin. Sevdiği kul olarak yaşamanızı, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Bir hürmete esra suretil Fatiha. Şimdi Allah hepinizden razı olsun, oruçlarınızı kabul etsin. Herkes uzaktan yakından geldi. İftarıya yetişecek. Ben de bir yere yetişeceğim. Onun için sorularınızı cevaplandıramadım. Vakit yok. Yani Ramazan dolayısıyla böyle bir şey. Beşi biraz geçecek olacak. 45 dakika var. Allah hepinizden razı olsun. İki cihan da aziz olun. Bizi de duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahim.